Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Muzaffer Özgüleş'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Muzaffer Bey İzmirli ama Gaziantep'te yaşıyor. Bu iki kombinasyona son zamanlarda çok rastlıyorum. Ama fena da olmuyor. Melezlikler hep iyidir diye düşünüyorum. Şimdi sizin eğitim geçmişi de melez. Ottü'de elektrik, elektronik mühendisliği var. Hı hı. Onu okumuşsunuz. Hı hı. Sonra bilim ve teknoloji politikası çalışmalarında yüksek lisans programı var. Evet. Ee, Sinan'ın, Mimar Sinan'ın sanatında inovasyon konusu. Böyle kısaltarak söylüyorum. Başları hı hı. insanların aklında kalsın diye. Hı hı. Ee, popüler e, bilim e, yazıları var. Hı hı. Ee, doktoranız da enteresan. Çok hoşuma gitti. Şimdi sizi Tanıtmayı uzun tutuyorum çünkü iyi bir keşifsiniz gençlere veya herkese çok böyle e, ilham olacak bir geçmişiniz ve hala da yaptığınız şeyler var. O yüzden uzatabiliriz istediğimiz <gülüyor> Sağ olun. Ee, bu, bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, mimarlık tarihi programında Gülnüş Sultan'ın imar faaliyetleri adlı teziniz var. Hı hı. Ee, Gülnüş Sultan bildiğim kadarıyla Girit'te Retimno'dan evet, ee, şehir evet. diyecek olursak Retimno şehrinden. Hı hı. O yüzden size e, Girit'ten bir parça seçtim müzik arasında. Hı hı. Aynı yerden değil ama yakını sayılır. Hemşerisi sayılır. Merakla bekliyorum. <gülüyor> tamam. Ee, çocuklar için öykü kitaplarınız var. Hı hı. Ee, hala da Kumbara dergisinde e, yazılarınız var değil evet, mi? Evet. Ee, sonra mesela elimde de kitabınız var. Şöyle gösterelim de. Ee, Mimar Sinan Macerası. Hı hı. Ee, yapı kredi yayınlarından çıktı. Hı hı. Ee, çok da e, merakla okuyacağım bu kitabı. Teşekkür ederim de, kitap için. Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde de öğretiyesiniz. Evet. Yani zaman dizin yolculuğu işte timeline netten konuşacaktık ama ben epey bir kayboldum. Hani bu kadar böyle <gülüyor> enteresan bir melez bir yapı görünce, <gülüyor> multi disipliner mi diyelim, interdisipliner? <gülüyor> bu birleşmeler nasıl oldu? Hiçbir şey tesadüf değildir. <gülüyor> Sizden dinleyelim. Evet, e, aslında e, daha gerilere gittiğimde, ben de çocukluğuma kadar gittiğimde e, hep içimde o mimarlık tarihi merakını, e, yapılara, geçmişe, tarihe, kendi tarihime, e, ailemin tarihine, içinde yaşadığım ülkenin tarihine merakım olduğunu hep görüyorum. E, ama e, işte sonra lise, ortaokul, lise yıllarında da baktım ki... E, Oralar. Evet, evet oralar İzmir. 18 yaşına kadar İzmir. Diğer alanlarda da, fiziğe yani de merakım var, matematikte de ilgim çok. Bu sayısal alanlarda ilerlemeye karar verdim. Tabi gene de 18 yaşında bir insanın üniversite tercihi yaparken hani o kadar da bağımsız olamadığını herhalde kabul etmek gerekiyor. Ek başta ailenin, sonra çevrenin, işte dershanedekilerin, birçok işinin baskısı, etkisi olabiliyor. Ve e, bu sayısal yöndeki hani başarım nedeniyle ben de e, Otroelektrik elektrik Mühendisliğini yazdım ve orayı kazandım. E, Aileniz gurur duymuştur herhalde. Tabii ailem herhalde. gurur duydu. Ailem hala... E, Başta annem e, hala beni e, o mühendis olarak görmek e, görmeye devam ediyor ve hala da görmek istiyor belki. Öyle tanıtıyordur herhalde. Evet, Hı -hı. evet. E, fakat bu kariyerin işte üniversite sonrasında e, bir yerde kırılda bir nokta oldu. E, hani mühendislik yaparken evet hani seviyorum. E, yine e, yazılımla uğraşıyorum, işte yeni bir şeyler yaratıyorum, hani kod yazıyorum. Ama o arkada kalan, işte o tarih, geçmişe dönülük merakım, ilgim beni çekmeye başladı. Ve söz ettiğiniz o bilim ve teknoloji politikası çalışmaları yüksek lisans programında kendimi başka bir alandan dersler alma hani şansıyla buldum. Ve o şansı da işte... Adlarını da burada. Jada Erzen, e, Ali Uzay Peker e, hocalarımdan aldığım dersler, ODTÜ'de e, mimarlık kitabı adında Bana gemileri e, yakmamın vesile oldu. Yani şöyle, e, o sırada ben 3 yıldır mühendislik yapıyordum. E, en son olarak da e, TÜBİTAK Uzay'da bir uydu projesinde çalışıyordum. Yani şu anda e, gökyüzünde dönen hocalardan bir tanesinde benim de ufak bir katkım olabilir ee, ama o mühendislik e, kariyerini e, mimarlık tarihi e, egale etti. Yani mimarlık tarihi onun yerine geçti. Ve bir İstanbul gezisi sırasında e, Ankara'dan İstanbul'a e, bir konferans için gelmiştim ve e, o sırada mimar iki tane yapısını Şehzade ve Süleyman Eccams'ın her ne kadar daha önce görmüş olsam da ilk defa bu kadar yakından ve daha ilgiyle e, ve o aldığım Mimarlık tarihi dersinin de etkisiyle gezince ben dedim e, <gülüyor> ben dedim artık bu alanda Mimarlık tarihi alanında bir şeyler yapmak istiyorum ve e, sonrasında işte işi bırakmak Ankara'dan İstanbul'a geçmek ve sonra da e, İTÜ'de doktora'ya başlamak işte her şey değiştiren de bunlar oldu. E, ama mühendislik ve o disiplinler arasılık aslında tam olarak hiçbir zaman peşimi bırakmadı. Yani ben e, her ne kadar e, şu anda bir yani, akademisyen olarak mimarlık fakültesinde çalışıyor olsam da yaptığım, ettiğim işler benim e, e, yani şu anda akademik ee, eğer başarım, eğer bir başarım varsa söz konusuysa, aslında mühendislik geçmişinden çok e, besleniyor o analitik e, bakış açısı, e, bir şeyleri parçalara ayırıp bütün ilk başta bütünü görmek sonra o parçaları parçalar üzerinden e, analizler yapabilmek, e, hani birçok alanda işimi kolaylaştırdığı gibi mimarlık tarihi alanında da kolaylaştırıyor. Ve işte hani size birazdan bahsetmek istediğim Timeline Travel projesi de aslında mimarlık tarihi alanına bu disiplinler arasılıkla getirmeye çalıştığım yine bir soluk oluyor. Peki şunu sorayım, bu Gülmüş Sultan'la nasıl bir araya geldiniz diye o niye <gülüyor> aklınıza geldi? Evet. E, Güneş Sultan, e, e, o doktorunun ilk yılında okuduğum bir kitap vardı, Lucian e, Şenocan yazdı, Hatice Turhan Sultan, e, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadınbaniler diye bir kitap. E, ve çok hoşuma gitmişti. Ve Hatice Turhan Sultan da Güneş Sultan'ın kaynanası. E, yani onun oğlu, ve 4. Mehmet, Güneş Sultan'ın eşi, kocası. Ee, ve e, Osmanlı Mimarlık Tarihi yazınına baktığınız zaman e, Geç 17. yüzyıl ve erken 18. yüzyılın e, Biraz daha az çalışılmış olduğunu, çok fazla üzerinde araştırma yapılmamış olduğunu e, e, Görüyorsunuz, yani ben böyle bir boşluk gördüm ve e, işte Gönül Sultan Adı çok bilinen bir e, Valide Sultan değil Özellikle ee, hani bir Hürrem kadar, bir Kösem kadar ya da bir işte Hatice Turhan Sultan kadar, kadar e, duymuş birisi değil. Ama e, iki tane e, oğlu padişah olmuş ve 20 yıl kadar e, Valide Sultanlık makamında kalmış. E, yine bir o kadar uzun sürede Haseki Sultan olarak e, Osmanlı tahtında e, daha doğrusu Sarı'nda e, yer etmiş ve ...onun neler yapıp ettiği, onun patronajı, onun imar faaliyetleri de... ...bir o kadar e, çalışılmayı hak ediyor. E, benim bir avantajım işte böyle bir boşluğu görmüş olmamdı. E, ve bir de e, tabii kadınların da hep... E, hani ...birçok alanda olduğu gibi... ...tarih alanında da, mimarlık alanında da hep ikinci planda konumlandırılıyor olması... E, ...da beni hani bu çalışmaya biraz daha teşvik etti... E, ve kadın banilerin de aslında en az erkek mevkidaşları kadar etkili olduğunu, onlar kadar yapılar yaptırdığını ve hatta onların yerine, onlar adına bile e, yapıları imza attıklarını e, görmüş ve göstermiş oldum. Böyle bir şansım da e, ortaya çıktı sayenizde onu da keşfetmiş oldum. Ha, teşekkür okuyacağım. ederim. Okuyacağım hakikaten. Çok ilgi çekici. Teşekkür ederim. Bir de kendisi Retimno'dan yani Girit. Hı -hı. Oradan buralara getirilmiş. Hı -hı. Bahsetmiştim hani bir şarkı seçtim diye. Evet. Nikos Ksilveris Girit'ten ondan bir parça seçtim. Apoheretizmos diye. Onu dinleyelim. Sonra da sohbete devam edelim. Tamam çok güzel. Me so pelagarme nizo che ho ploritogaemo Κι αλμπουρώει το χωρισμό Έχω την αγάπη πρινά Κι αλμπουρώει το χωρισμό Θάλασσα Μη με διώχνεις μακριά Χωρίς Χισκάψε την καρδιά στην γοργκτί του ψυλοριτι με παράφωνο κοιτώ και με δακριά την γρί. Και και φεύγω και από χέρι και με δακριά την γρίπη Φεύγω και από χέρι του Θα λασά μη με έχει σκιάψει την καρδιά Μαύρη μοίρα το γράψει, να μακρίνωνα. Και να ζω μακριά απ' την γρίπη και από κενή πάγο. Και να ζω μακριά απ' την και Tekrar Açık Radyo dinleyicileri konum Muzaffer Özgüleş ile birlikteyiz Kendisiyle Timeline Net'i Konuşacağız Ama oraya bir türlü gelemedik Doğru söylüyorum değil mi? Yeah, yani, time line travel, travel. aslında. E, çünkü kendisinin enteresan bir geçmişi var. Yaptığı şeyler ilginç. E, ilham kaynağı. <Gülüyor> o yüzden de ona ikinci yarıda gelmeyi planladık. E, müzik arasında da Nikos Ksiliuris'ten Apoeretizmos'u dinledik. Çünkü Ananya bölgesinden, Girit'ten. Sizin de epey bir günlük e, sultana dair e, eseriniz ya da eserleriniz var, çalışmalarınız var diye. E, o da e, Girit'te, Retimino bölgesinden. Evet. Siz bir parçadan bahsettiniz bir de. Evet. Ee... Papa Vorias adlı bir parça bu bir e, girit halk ezgisi e, ve Gülnuş Sultan'ı anlatıyor doğrudan onun hayatını onun işte giritten e, götürülüp İstanbul'a bir padişah sarayına e, işte önce haske sonra da valide sultan oluşu anlatılıyor yani tabii ki işte bazı e, hani efsanevi diyelim e, eklenen bilgiler de var ama. Esas kurgusu, şarkı sözlerindeki o esas hikaye, e, Gündüz Sultan'ın e, e, hikayesi. Hı hı. E, peki, e, ilk yarıyı kaçıranlar için ben bir hatırlatayım. Sizin hı hı. elektrik, e, elektronik mühendisliği geçmişiniz var. Üzerine de mimarlık tarihi var. Hı hı. E, bir de bir Oxford'u atladım ben. E, hı hı. Halili Research Center'da değil evet. mi? Doktoradan hemen sonra orada bir çalışmalarınız var. Evet. Ee, doktora tezim Gündüş Emetullah Sultan'a imar faaliyetleri Üzerineydi ve ben bunu e, Oxford Üniversitesi'nde kazandığım bir e, Doktora sonrası araştırma bursuyla Kitaba dönüştürmeye gittim Fakat bu kitap çalışması sırasında Sadece Gündüş Sultan'ın yapılarına değil Onun öncesindeki ve Onun sonrasındaki kadın Sultanların da imar faaliyetlerini Bir e, mercek altına alarak Yine o yani büyük resmi görüp Geçmişten bu geçmişten yani Osmanlı İmparatorluğu'nun geçmişinden gün Sultan zamanı ve onun zamanından sonrasına kadar kadın sultanların hamili patronajı ya da baniliği nasıl bir evrim geçirmiş? İlk başta kadın sultanlar neler yaptırıyor ya da nerede yapılar yaptırıyor ya da hangi ölçekte yapılar yaptırabiliyor ve bu hangi aşamalardan geçtikten sonra? bu işte 20. yüzyıl başına kadar e, varmış o büyük resmi ve o evrimi görebilmek için e, odan da her ne kadar yine günün sultan olsa da e, Osmanlı dünyasını inşa eden kadınlar e, hani kitabın başlığı da bu e, şeklinde daha geniş bir çerçevede e, anlatmaya çalıştım. Peki e, bu anlamda. Hı hı. E, Kadınlarla erkeklerin inşaya yaklaşımı veya mimariye yaklaşımı anlamında fark var mı? Özellikle Osmanlı'da. Ee, yani çalışmaların ortaya çıkan sonuç fark olmadığı yönünde. Yani bir kadının e, banilinin kapsamı e, ya da tercih ettiği yapı türü e, vesaire e, birçok parametreden etkileniyor. Yani onun statüsüyle ilgili, e, işte has değil mi? E, ya da çocuğu var mı, yok mu? Kız çocuğu mu var, erkek çocuğu mu var? E, vayda sultan mı? E, gibi bu parametrelerden etkileniyor. Ama e, herhangi bir başka Osmanlı erkeğinden daha az ya da daha farklı tipte bir yapı e, inşa ettirmiyor aslında. Onlar ne yapıyorsa e, kadın sultanlar da onu yapıyor. Hatta e, kimi zaman Osmanlı sultanları çeşitli işte o politik süreçler nedeniyle, ekonomik e, darboğazlar nedeniyle e, kendileri bir yapı inşa ettiremiyorken bu işi e, kadın sultanlar, özellikle de valide sultanlar devralıyor. Yani erkeklerden daha fazla kadınların e, imar faaliyetine katıldığı dönemler var Osmanlı tarihinde. Kadınlar için o ne ifade ediyor o dönemde peki bunlara dahil olmaları? <gülüyor> Ee, en başta e, devleti temsil ediyorlar. Yani Osmanlı sultanların da yaptığı biraz o, e, o temsil rolünü kadınlar alıyor. Ama kadınlar için bu aynı zamanda bir görünürlük e, e, e, aracı. Yani bir kadın sultan hani Avrupa'daki gibi e, bir e, kraliçe gibi işte sokağa çıkıp halkın arasında karışamıyor. Ama Osmanlı'da e, bunun yerine onun yaptırdığı yapılar... E, rol oynuyor. Özneliğini yani biz, buluyor bir yerde herhalde. Evet, evet. öznelini buluyor. Yani Hı -hı. onun e, yerine işte biz bugün baktığımız mesela Üsküdar'daki Gündüz Sultan yaptırdığı yeni Vade camisine e, hani hala Gündüz Sultan'ın orada ayakta olduğunu, oradan etrafına e, baktığını düşünebiliriz. Böyle bir e, hisse kapılabiliriz. Hı -hı. Öyle bir etkisi var yani yapıların. Peki e Şimdi bu zaman tüneli diye simgeliyor. Evet, ama zaman dizinin yolculuğu. <gülüyor> zaman dizinin yolculuğu. Hı hı. E, mimariye tabii farklı bir yaklaşım. Hı hı. E, İtalya'da var işin içinde. Hı hı. E, İstanbul var, Edirne var, Gaziantep var. Hı hı. E, öyle gördüm evet. internette. Evet. E, bunun sağladığı şey ne? E, hani nereden hı hı. yola çıktınız? Onu merak ettim. Evet. E... Timeline Travel projesi benim aslında uzun yıllardır aklımda olan ve benim işte sonradan mimarlık tarihi alanına girmiş birisinin kendi kendine mimarlık tarihini öğrenerek işte bu çalışmaları yapmış birisinin mimarlık tarihi eğitimini mimarlık tarihi öğrenmeyi nasıl kolaylaştırabiliriz nasıl daha etkili hale getirebiliriz özellikle de ee, hani görsel e, bil, e, algısı daha kuvvetli olan mimarlık öğrencileri için e, bunu nasıl sağlayabiliriz sorusunun e, yanıt olarak ortaya çıktı e, ve timeline travel projesinde e, biz esas olarak iki tane ürün ortaya e, çıkardık bunlardan bir tanesi e, bahsettiğim zaman dizin yolculuğu aracı ya da timeline travel tool e, işte İstanbul Roma, Ravenna, Edirne, Bursa, Gaziantep gibi şehirlerin tarihi yapılarını bir zaman dizin ve bir harita üzerine aktardık. Ve bu zaman dizin üzerinde yani bu kronoloji üzerinde geriye ve ileriye doğru gitmek gelmek mümkün. Dolayısıyla bir nevi zaman yolculuğu yapıyorsunuz yani projede ismi o, o espriden geliyor, zaman dizin yolculuğu. Ve e, geçmişte o şehir nasıl görünüyordu ve ilerledikçe zaman, eklenen yeni yapılarla neye dönüştü, e, bunu takip edebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda e, üsluplardaki değişimi, bir e, yapı yoğunluğundaki değişimi ya da e, o açtığınız yapı timeline'ını, kronolojisini paralel olarak açabileceğiniz, e, mesela e, tarihi olaylar timeline'ı da olabilir tarihi olaylardan yapım faaliyetlerinin nasıl etkilendiğini çok hızlı bir şekilde görsel olarak e, görebiliyorsunuz. Yani böyle bir e, teknolojinin e, hani nimetinden e, faydalanmış oluyoruz e, mimarlık tarihçileri olarak. Ki e, mimarlık tarihi dersleri aslında çok sıklıkla e, sıkıcı ya da hep böyle tarih dersi olarak anlatılır. Biz bu paradigmayı biraz da ...kırmaya çalışıyoruz. İkinci bir üründen daha bahsedebilirim bu projenin çıktısı olan... ...o da Timeline e-öğrenme e platformu. E-öğrenme platformları artık çok yaygınlaştı. Başta işte Khan Akademi gibi, TEDx gibi... ...kanallar üzerinden artık birçok kişi... ...ücretsiz olarak ve dünyanın neresinde olursa olsun... ...hiç fark etmeden bu eğitimleri alabiliyor. Biz Time Line Travel e öğrenme platformu ile bu işi e, sadece yani daha doğrusu sadece değil de esas olarak e, mimarlık tarihi alanına e, yönelmiş bir e öğrenme platformu e, olarak yaptık ve bu Time Line Travel tool ile yani o zaman dizin yolculuğu aracı ile e, ortaklaşa çalışan bir platform yani siz herhangi bir yapı ile ilgili bilgiyi e, o la verilen bağlantılarla e, öğreniyorsunuz ama tabii bunun dışında videoları e, işte testleri quizleri, alıştırmaları e, dış bağlantıları veaire olan e, kendi başına bir e öğrenme platformu ve başka bir araç diyebiliriz belki. Evet. Ee, peki e, ben araştırmacı olduğum için hani mesleki deformasyonum da var. Ee, hani madem bunu yeni nesil için yaptık, o sıkıcılıktan kurtarmak istedik vesaire. Hı hı. Gerçekten öyle oldu mu? Hani hiç konuşma fırsatınız oldu mu bununla? Evet. bunu deneyimleyen kişilerle. E, tabii oldu e, ve bu proje kapsamında e, biz bunun uygulamalarını da yaptık. E, en sonucu hatta daha 1-2 hafta önce tamamlandı test derslerimiz. E, bu test derslerini Gaziantep Üniversitesi'nde ve İtalya'daki Bolon Üniversitesi'nde o da partnerlerimizden bir tanesi projede e, gerçekleştirdik ve e, öğrencilerle bu test derslerinin sonrasında da e, anketler yaptık onlardan. Ee, bizlere bu proje deneyimlerini aktarmadan istedik. Ve e, büyük oranda, çok büyük oranda e, olumlu geri dönüşler aldık. Tabii eleştiriler de vardı. E, ama bu eleştirilere daha çok henüz geliştirilmekte olan bir sistemin e, ufak tefek hatalarına yönelik eleştirilerdi. Eleştirile de bilindim. Geliştirilebilir Geliştirilebilir şeyler ve geliştirildi onlar e, çözüldü de. Ama e, bir dijital aracın, ki artık hani hayata büyük dijital olarak bağlanan bir nesilden söz ediyoruz. Bir dijital aracın e, işin içine girmesi, onların öğrenme süreçlerini de tetikledi, hızlandırdı e, hı. ve e, e, başka bir boyutta kattı diye düşünüyorum. Hı hı. Peki ya maalesef programın sonuna geldik böyle çok su gibi oldu. evet su gibi aktı zaman. Dolayısıyla yeni projeleriniz varsa belki ondan bahsedebilirsiniz. Bir Hı -hı. de dinleyicileriniz size nasıl erişebilirler? Gerçi çok da güzel bir web siteniz var kapsamlı. Hı -hı. Hani Muzaffer Özgüleş diye yazdıklarında eminim bulacaklardır ama sizin Hı -hı. belki söylemek istedikleriniz vardır. Evet, ben bir de projenin adresini tekrar edeyim, timelinetravel.net Her iki aracı da, hem Timeline Travel Tool'a hem de Timeline Travel e-öğrenme platformuna bu adresi üzerinden, timelinetravel.net adresi üzerinden erişebilirler. Benim çalışmalarım ise, ben bundan sonra biraz daha çocuk yazını üzerinde devam etmek istiyorum. Bu proje başladığından beri rafa kaldırdığım Bizans kaçkınları diye bir, e, yeni bir çocuk kitabı e, projem var. Onun üzerinde devam edeceğim ve bir de e, acaba ne olurdu diye e, bir başka çocuk kitabı var yine. E, onunla da bir e, sürdürmeye devam ettirme düşünüyorum bu çocuk yazına çalışmalarını. O zaman biz de sizi konuk etmeye devam edeceğiz herhalde. Böyle çok kısa oldu. Tadı damağımızda kaldı. Çok teşekkürler geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Edit yapacak bu programı arkadaşlarım. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine de teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.